Günlerden Cuma. Uhuta gelenler var. Medine yolu toz, duman. Uhuta gelenler var. Bir dağılsa da şu hava. Görsek Medineyi eden uhuta gelenleri. Bir görsek Allah Rasulünü ve eroğlu ellerini.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 Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashabı Güzey'in sevincine bir bakın. Uhudun sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya bu yeter. Rasulullah yaşıyor ya bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza.